Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Her işimiz inşallah besmelerinin berekatiyle, bereketiyle, maddi ve manevi efendim ihsanıyla, ikramıyla olsun. inşallah besmelerinin bereketiyle cennet kapıları fetihü şad olsun. Ve inşallah cehennemin ateşini söndürebilecek, kendi narımızı nur edecek kapılar açılsın. Fetih kapıları üzerimize küşad olsun Cenab-ı Hakk'a hamdü sena olsun ki Bizlere bu gece Başka başka işler yapmak Fırsatı verilmişken Kendi nefsimize böylece bırakılmışken Gerek program vesilesiyle Gerek dualar vesilesiyle Ama ilk önce Cenabı Hakk'ın Bizi bir şekilde Habibinden bahsetmeye Mecbur kılmasıyla İnşallah İnşallah Allah bizlere öyle bir şey ihsan etti ki, gafletle bile olsa, şu anda o Habib'den bahsediyoruz. Allah'ın sevgilisinden bahsediyoruz. ümmeti Muhammed olarak şeref duyduğumuz, iki Cihan Selver Efendimiz'in hayatı saadetinden bahsediyoruz. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena olsun. Rivail Hamd, onun sancanın ismi bile Hamd. O peygamberin ümmeti olarak bizi, bu dünyaya gönderdiği için bizlere iman bahşettiği için Allah Resulünü gafletle bile olsa eksik dahi olsa en azından bilmek nasip ettiği için Cenab-ı Hakk'a hamdü sene olsun. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize aşık olanların salatu selamları adedince Allah Resulüne salat edenlerin adedince Onların nefesleri ve nefisleri adedince Resulullah Efendimize salat ve selam olsun. Allah Resulünden uzak kalan, onu tanımayan kişilerin nefesleri ve nefisleri adedince, onların gafletleri nispetinde ve gafletleri adedince hükmünce Cenabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize yine salat ve selam olsun. Kıymetli seyircilerimizle, dinleyicilerimizle Çünkü seyirci demek sadece bakmaya denmez İnsan bazen şöyle bir murakabe eder Dalar gider Kalbiyle, aklıyla şöyle bir muhasebe yaptığında Kendisini de seyredebilir Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden Bahsederken seyir sefer de ediyoruz İnşallah seyir-i sülukumuza da vesile olur Amin. Dedikten sonra Kıymetli kardeşim Sizinle oturup işte bunları konuştuğumuzda Siz okuyorsunuz Allah razı olsun Bizleri nefeslendiriyorsunuz Hem de güzel anlatımınızla Okuyuşunuzla Bizlere de inşallah e, Güzel bilgilerin Malumatın feyzin akmasına Vesile oluyorsunuz Hep ne diyoruz Hudeybiye Musalahası Hudeybiye Anlaşması çok mühim bir hadise Eyvallah bu hadise Artık hakla batılın tamamen ayrıldığı Allah Resulü'ne teslimiyetin nasıl olacağı Nasıl olması gerektiğini Düşünün de Her satır Her hadisesi Her şekli Bir hüküm Bir fıkhi hüküm Bir hikemi Efendim fazilet Her haliyle Her satırıyla bir ibret Kudeybi'ye İnşallah bu bahsi güzel anlamayı Cenab-ı Hak bizlere nasip eder. anlatmaya da bizlere muvaffak eder. Şimdi bir atı rıdvan vardı hatırlarsanız. Geçen hafta rıdvan biatını yani Allah Resulü'nün sakız ağacı denilebilecek bir ağacın altında Hudibiyye'de olan bu hadiseler yüzünden sebep olarak Yeni olacak hadiselere de gebe çünkü Durum onu gösteriyor Yani Kabe'ye gidilmesi ihtimali Yavaş yavaş ortadan kalkıyor o sene için Çalkantılar başlıyor Savaşın arefesi Savaş olma ihtimali var Veya ne olacağı belli değil gibi bir durum var Allah Resulü her an bir şey isteyebilir O teslimiyeti göstermek üzere Sahabe-i Kiram'dan her an Hiç tahmin etmedikleri bir şey isteyebilir işte tam o safhada onlardan siz Allah Resulü ile Allahla ve Resulü ile beraber misiniz? Gelin bakalım bir biat edin. Teslimiyeti göstermek. Biat zaten teslimiyeti göstermektir. Ve biat aynı zamanda kişinin çağrılmasından ziyade kişinin gönüllü olarak gitmesi demektir. Bu hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Biat'te Biat edilen zatı elini uzatan kişi Ben sana biate geldim diyen kişi Kendi teslimiyetini göstermek üzere gelmiştir Yani iddia Hani bir şey vardır ya İddia sahibine aittir ispat etmek derler Mürşidin Kendisini mürşid olarak iddia etmesinden ziyade Bunu ispat etmesinden ziyade En önce müridin ona kendisini ispat etmesi lazımdır. Zira biatın manası budur. Gelir, karşı taraf onu kabul eder. Ama iddia ile gelen, ben tabi olacağım iddiasıyla gelen mürittir. O sebepten ona iradesini karşı tarafa teslim eden zat yani mürit denilmiştir. Dolayısıyla rıdvan biatında böyle bir özelliğin de olması ne demektir? Evet. Biz sana tabiiz ya Resulallah diyerek bir alışveriş. Biat aynı zamanda alışverişten geliyor. Ama vermek, şerada satın almak. Dolayısıyla bu biatın karşılığında Allah Teala'nın rızvanıyla değiş tokuş tabir edebileceğimiz bir alışveriş olmuştur. Anlatabiliyor muyum? İşte. Şimdi o bahsi, Rıdvan atı bahsini bir defa daha okuyalım. Şu anda gönlü bizimle beraber olan çok güzel insanlar var. E, bu programların güzel çıkmasına vesile olan güzel gönüller var. O gönüller hatırına, Allah'ın razı olduğu o gönüller hatırına, razı olduğunu düşündüğümüz o güzeller hatırına biz bir defa daha Rıdvan bi'atını okuyalım efendim. Buyurun. Resul-i Kibriya Efendimiz Hazreti Osman'ın müşrikler tarafından şehit edildiği haberini duyunca son derece müteessir oldu. Evet hemen hatırlayalım. Hazreti Osman Efendimiz'i elçi olarak göndermişti. iki cihan serveri Efendimiz ve o elçi olarak gönderilmesi e, esnasında Cenab-ı Osman Efendimiz'in o metaneti ve ben peygambere tabi olurum demesi müşrikleri kızdırmıştı. Değil mi efendim? Bunun üzerine onu gözaltına aldılar. <gülüyor> yani gözaltına almak için insanda göz olması lazım ya neyse. Gözün altı bir kere Hazreti Osman Efendimiz için öyle bir söz bile kullanılamaz ya. Açıklamak için günümüzde kullanılan tabirlerle konuşuyoruz. Hazreti Osman Efendimiz göz üstü, göz nuru, gönül üstü bir insandır. Kim kimin haddine düşmüş? Göz altında olması. Resulullah Efendimizin ve Allah'ın gözünün altındaysa zaten o yakışır. Öyle yakın kullara. Ama işte onlar bir müddet onu Allah Resulüne gitme hürriyetinden alıkoymaya çalıştılar. Hatta dediler ki Mekke'ye git tavaf et. Hadi geldin madem bir şey alamadın ama hazır gelmişken tavaf ediver. Resulullah tavaf etmeden ben tavaf etmem dedi. İşte bu kızdırdı onları. Zaten Allah'a itiraz yoktur. Peygamber'e itiraz vardır. Adam küfrünü ve şirkini peygamberi muhabbetiyle veya peygamberden uzaklaşmakla tasdik ettirir veya tamamen bertaraf eder. Bir insanda küfür ve şirk Allah Resulüne muhabbetle kalkar. Bir insanda küfür ve şirk Allah Resulüne muhabbetsizlikle yerleşir. Allah muhafaza. Dolayısıyla Hazreti Osman Efendimizin Allah Resulüne muhabbetini kaldıramadılar, dayanamadılar, haset ettiler. Aynı şeytanın da insana itiraz etmesi gibi Hazreti insana itiraz ederek nasıl şeytani bir yolda olduklarını Osman ainesinden bir defa daha görünerek tasdik etmiş oldular. Allah muhafaza eylesin. Amin. Evet. işte bunun üzerine geç kalması üzerine Osman öldürüldü gibi bir dedikodu çıkıyor, şayia çıkıyor. Resulullah Efendimiz tam bu esnada biat alıyor. Evet. Şimdi artık her şey olabilir. Benimle beraber misiniz?" diyor ve biat alınıyor. Evet. Kureyş'in bu hareketi karşısında üzerlerine yürümekten başka bir çare kalmıyordu. Üzerlerine yürüme ihtimali de var Demek doğru olacak Çünkü başka bir çare olduğunu görüyoruz Her an bir şey olabilir meselesi vardı Resulullah Efendimiz böyle Hani derler ya acil eylem planı Veya olağanüstü hal toplantısı falan diyorlar ya şimdi Hemen o acil duruma göre Benimle misiniz Benimle olduğunuzu tasdik edin Şeklinde kendisi ağacın altında bir atak davet etti. Yine siz okuyacaksınız ya biz biraz acele ediyoruz. Madem böyle bu kavimle çarpışmadıkça buradan kesinlikle ayrılmayacağız buyurdu. Zaten yapılabilecek başka bir şey de kalmamıştı. Sulh tekliflerine yanaşmadıkları gibi elçi şehit etme cüretini bile gösterebiliyorlardı. Peygamber Efendimiz Allahu Teala bana biat yapılmasını emretti diye seslendi. Hatemül Enbiya efendimiz daha sonra Rıdvan ağacı olarak adlandırılacak olan semüre ağacı altında duruyordu. Müslümanlar da teker teker çarpışmaktan yüz çevirmeyeceklerine, Allah ve Resulü yolunda canlarını feda edinceye kadar savaşacaklarına dair biat ettiler. Biat'tan bir tek kişi kaçındı. Münafıklardan Ced bin Kays. Bu biat Sahabilere yeni bir cesaret, taze bir heyecan verdi. Yerlerinde adeta duramaz bir hale gelmişlerdi. Bir an evvel ya Kabe'yi tavaf etmek veya müşriklerle çarpışmak istiyorlardı. Cenab-ı Hak bu biatte bulunan Müslümanlardan razı ve memnun olduğunu Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder. Estenuzubillah Ant olsun ki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 Bu sebeple biyate Rıdvan biate adı verildi. Resul-i Ekrem Efendimiz de bir hadisi şeriflerinde ağaç altında gerçekten biat edenlerden hiçbiri cehenneme girmeyeceklerdir buyurarak bu biatte bulunan Müslümanların faziletini açıkça beyan etti. Evet bu hususta geniş geniş konuşmuştuk. İşte Allah Teala'nın aşerimi beşere tabirini yani Resulullah Efendimizin cennette müjdelenen 10 kişi tabirinin 10'unun birden hadis-i şerifte sayılmasından aldığını yoksa dünyada daha e, vefat etmeden yani dünya hayatındayken cennette müjdelenen sahabi sayısının çok daha fazla olduğunu buradakilerinde burada intisap eden Allah Resulüne daha doğrusu biat eden e, zatların asabi ı kiram efendilerimizin Hepsinin cennetle müjdelendiğini hatırlatmıştık, söylemiştik. Burada yalnız tekrar altını çizelim. Hazreti Osman Efendimizin bulunmayışına rağmen Resulullah Efendimizin ben deniz geçen haftadan bir daha baktım onu doğrulatmak için. Resulullah Efendimiz sağ ellerini alıyorlar. Diğer sağ ellerinin üzerine koyuyorlar. Sol eli tabirini kullanmıyoruz. Biliyorsunuz. Resulullah Efendimiz için kitapta anlatılmak için sağıyla yemezdi, soluyla şöyle yapardı, sağıyla ederdi gibi tabirler, sağ-sol tabirleri var ama Resulullah Efendimiz için sol tabirini arifler hiç kullanmamışlar. Sağ-ı saniyeleri, diğer sağları demişler. Sağ ellerini diğer sağ ellerine, ikinci sağ ellerine koyarak kendi sağ elini Göstererek asabına Bu benim elimdir Diğer ellerini göstererek de Bu da Osman'ın elidir diyerek Biat almıştır gıyabında Hatta Abdullah İbni Ömer Efendimiz der ki Hazreti Osman Efendimiz Çünkü daha sonra gelecektir Biatın yapıldığını duyunca Resulullah Efendimiz'i mümferit olarak Tekrar biat edecektir ama Abdullah İbni Ömer Efendimiz ona ee, Vallahi Sen olsaydın bu kadar hayırlı olmazdı. Resulullah'ın eli demek ne demek? Resulullah sana kefil olarak böyle bir biat aldı ki bu senin için daha büyük şereftir diye Hazreti Osman Efendimiz'i müjdelemişlerdir. Evet. Şimdi Hudeybiye anlaşmasına doğru gidiyor iş. Biz müfredatımıza daha doğrusu e, kendi çıkarttığımız konu başlıklarına riayet ederek devam edelim efendim. Rıdvan biatı Kureyşlileri fazlasıyla korkutmuştu. Peygamberimizin üzerlerine yürüyeceği endişesine kapılarak, alelacele sulh teklifinde bulunmak gayesiyle bir heyet gönderdiler. Heyette şu isimler vardı. Süheyl bin Amr, Hüveytib bin Abdül Uzza ve Mikrez bin Hafs. Kureyş müşrikleri, üç kişilik bu heyete şu direktifi vermişlerdi. Gidin, Muhammed'le sulh anlaşmasında bulunun. Fakat buradan dönüp gitmek şartıyla. Eğer bu şartı kabul etmezse anlaşmaya yanaşmayın. Fahri Kainat Efendimiz, Süheyl'in gelişini, isminin kolaylık manasını ifade etmesinden dolayı hayra yorarak sahabilerine artık işimiz bir derece kolaylaştı. Kureyşliler, Sulh yapmak istedikleri zaman hep bu adamı gönderirler buyurdu. Evet Süheyri'nin öyle bir özelliği var bir de yani anlaşmalara falan o gidiyor. Ama anlaşmalara git gönderilmesinin de tesadüfi olmadığını burada çok bir nezaket var. Uzatmak istemiyorum Kesinlikle. ama belki de birinci bölümün sonuna doğru e, bu konuyu da şöyle bir hatırlatmış olalım. Hani derler ya insanda ismi tecelli eder bazen diye. Süheyl'de öyle bir isim tecellisi düşünülebilir Çünkü Süheyl kolaylık demek Kolaycacık demek ee, Sehl zaten kolay demek malumunuz Arapçada Süheyl ismi tashir diyorlar Kolaycık kolaylık yani küçük küçük kolaylıklar rahat manasına Kullanılmış bir isim Bazen Sehl'den sonra ailede karıştırılmasın diye Süheyl şeklinde aynı Hasan ve Hüseyin gibi o ismin güzelliğini aynı isimden karıştırırlar diye aynı isme benzer bir isim koyuyorlar küçüğüne Süheyl diyorlar neyse iki cihan server efendimizin böyle adeti seniyeleri var isimlerden hani tefeül demeyeceğiz buna fal tutmak yani bir mana çıkartmak gibi çok geniş manada düşünemeyiz ama isim sahiplerine göre bir mana çıkarttıkları aynı rüyayı tabir edermiş gibi bu alemde de gördüğü isimleri tabir ettiklerini görüyoruz. Hatırlarsınız hicrette de böyle olmuştu. Orada da büreyde oğullarından bir zatın gelmesiyle falan iki cihan serveri efendimiz onun kabilesinin boyunun atalarının ismini duyunca hepsini güzele yormuştu. Bak buna işaret ediyor. Bak şuna işaret ediyor ya Ebu Bekir diye söylemişti. Burada da Süheyl hem anlaşmalara giden bir insan Hem de ismi tecelli ettiği için Kolay anlaşılan bir insan Gibi Resulullah Efendimiz ashabına da biraz moral veriyor Ve tabi Feraset-i Muhammediyeleri ile hadiseyi vukufiyetini gösteriyor Ve diyor ki Süheyl gelmekte Anlaşacağız İşimiz daha kolay Olacaktır diye Anlaşmanın Ehemmiyetine vurgudur bu söz Çünkü ileride göreceğiz Süheyl zorluk da çıkartacaktır ne? oğlu hakkında. Ama anlaşma gerçekleşecektir. Tam burada kalalım ve isimlerin ne de oldu? insan üzerinde Tecellilerine isimlerden bile hareket ederek bazen sevinebileceğimize e, dikkat çekmiş olalım efendim. Süheyl isminin tecelli edişinden ve bir nebze de olsun kolaylık ihtimalinden peygamber efendimiz müjdelemişti ashabına evet. ve tam da orada biz ilk bölümü nihayete erdirmiştik. Evet istiyorsanız devam edelim Eyvallah. ben daha fazla kesmeyeyim şöyle biraz okumaya devam edelim. Yani böyle desem de konuşuyorum zaten kıymetli dinleyicilerimiz artık alıştı bizim huyumuza. Evet buyurun. Kureyş elçisi Süheyl bin Amr Resulullah efendimizin huzuruna vardı. Önünde iki dizinin üzerinde diz çöktü. Peygamber Efendimiz ise bağdaş kurmuştu. Müslümanlar da çevresinde oturmuşlardı. Süheyl bin Amr uzun uzadıya konuştu. Sonra Peygamber Efendimiz'e sulh teklifinde bulundu. Peygamber Efendimiz sulh tekliflerini kabul etti. Bundan sonra sulh şartlarının müzakeresi yapıldı. Onlarda da anlaşmaya varıldı. Sıra anlaşma şartlarının yazılmasına gelmişti. Hazreti Ali Efendimiz, Musale şartlarını yazmak üzere katip tayin edildi. Peygamberimiz Hazreti Ali'ye yaz dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Yine burada bir hatırlatmada bulunalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yazılarını, yani söylediği şeyleri yazma hususu, resmi katiplik makamında Hazreti Ali Efendimiz var. Efendim Hattatların piri Hazreti Ali'dir. Yani Hazreti Ebu Bekir Efendimizin yazısı güzeldir. Hazreti Ömer Efendimizin yazısı hem Hazreti Ömer Efendimiz yazısı güzel olmakla beraber her şeyde olduğu gibi yazıda da çok dikkatli olan bir insandır. Yani yazıda bir bozukluk gördüğünde yazının efendim gidişatında bir böyle kendince o estetiği ciddiyeti görmediğinde çok şiddetli bir tarzda ikaz eden birisidir. Böyle yazma. Nasıl yazıyorsun? Şöyle tut. Besmele'yi böyle yap. Sini şöyle uzat. Falan diyerek böyle çok dikkatlidir Hazreti Ömer Efendimiz. Hazreti Osman Efendimiz de hattattır. Yani güzel yazmak meselesi. Çünkü güzel yazma büyük bir marifet o zamanda. Okumak zaten herkesin harcında olan bir şey değil. Şifahi kültürle Binlerce beyti ezbere biliyorlar Fakat okumuyorlar Okuma bilen az Okuma yazma bilen daha da az Yazanlar içerisinde güzel yazan Daha da az Fakat Hazreti Ali Efendimizin Ekolü, tarzı, estetiği e, Ayrıca Hattatların piri olma özelliğini Beraberinde getirmiştir Hattat silsileleri Bir şekilde Hazreti Ali Efendimiz'e dayanır Yani en velut en çok eser veren ve şu anda günümüzde hattatların icazet silsilesinde en çok vasıl olunan yer, gididen yer Hazreti Ali Efendimiz'dir. Bir hususu da zikredeyim müsaadenizle. Hazreti Ali Efendimiz'in e, tasavvuf denilen o sofiyeden gelen halifesi hasan Basri Hazretleri'dir. Tabinin en büyüğü en büyüklerinden kabul edilir. Hasnır Basri efendimiz Hazreti Ali efendimizin hem Sofiyye'den halifesidir hem de hattan, hattatlıktan halifesidir. Dolayısıyla hat silsilelerinde Hasnır Basri efendimiz de vardır. Aynı tarikat silsilelerinde olduğu gibi bunu da hatırlatmış oluyoruz. Evet. Süheyl bin Amr buna itiraz etti. Neye itiraz etmişti? Ben mevzuyu uzattım ya kıymetli dinleyicilerimize bir defa daha hatırlatalım. Maddeleri yazarlarken Hazreti Ali Efendimiz yaz deyince ne yapıyor? Bismillahirrahmanirrahim diye yazıyor. Buna itiraz ediyor. Biz evet. Bismillahirrahmanirrahim'i bilmiyoruz. Sen böyle yazma dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz öyleyse nasıl yazalım diye sordu. Süheyl Bismike Allahümme yaz dedi. Ya. Kureyşliler Eskiden beri Bismillahirrahmanirrahim Yerine Bismike Allahümmeyi kullanırlardı Şimdi ya uzatmayalım Diyorum ama yani Şimdi burayı nasıl es geçmeyelim biliyor musun Bak böyle bir Kendi aramızda mütalaa edelim Bu arada Kıymetli dinleyicilerimiz de Şöyle bir düşünsünler şimdi İbretle seyrediniz Bismike Allahümme senin isminle Allah'ım demek yani Türkçe çevirdiğimiz Allah'ım ve ey Allah'ım demek Allah'ım senin isminle Resulullah Efendimiz Bismillahirrahmanirrahim diye yazdırıyor onlar Allah'ım senin isminle bakın acayip bir şey çıkıyor ortaya şöyle bir düşünün Resulullah Efendimiz'in söylediğiyle onun söylediği arasında bir fark var değil mi zaten belli Kelime olarak fark var Fakat farklar nereden kaynaklanıyor Rahman ve rahimiyetini Zikretmekten imtina ediyorlar Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi tanımayan Bilemeyen kişi Allah'ım Allah'ım dese de Allah'ın dünyadaki Rahmaniyetini Ahiretteki rahman ve rahimiyetini Bilmeyen insanlardır Rahmetellil alemine müracaat edecek ki Dünyadaki ve ahiretteki halini anlasın Çünkü Allah'ın sıfatını esmaını Sendeki bendeki tecelliyatını bilebilmemiz için Hz. Muhammed Mustafa'ya ihtiyacımız var Bakın Muhammed, demin baştan söyledik ya Allah'a kimsenin itirazı yok diye Halbuki Allah kabul etmiyor Beni bilemezsiniz Beni tanıyamazsınız İlla Habibim Muhammed sayesinde bilirsiniz ve sözünde Allahım Allahım diye bağırıyor ama Hani bu şuna benzer Sevgilim sevgilim sevgilim sevgilim deyip de Hiç onun bir sözünü dinlememeye benzer Efendim sultanım sultanım deyip de Onun emirlerini hiç bilmemeye benzer Sultanın hazinesinden haberdar olmamaya benzer Senin zihnindeki Allah Bismillahirrahmanirrahim deyince Rahmaniyet dünyaya ait Dünyada benim bir sorumluluğum var O beni Rahmaniyetiyle kuşatmış Ben hata etsem de bana veriyor ama Benim doğru olduğum manasına gelmiyor Rahimiyetiyle birleştirdiğinde Hem bu dünyada hem ahirette Doğruluğu, esenliği, selameti bulmuş oluyor Fakat bu kimle oluyor? Hz. Muhammed Mustafa ile Bismillahirrahmanirrahim Deyişimizi bile Hz. Muhammed Mustafa'ya Borçluyuz Allah Teala onun vesilesiyle Bize besmeleyi öğretti evet. Elhamdülillah evet. Peygamber Efendimiz Bismi ki Allahümme de güzeldir Buyurduktan sonra Hz. Ali Efendimiz'e Kendi kendinizi mahrum ediyorsunuz öyle ya Siz bunu kabul etmemekle Kendi rahmetimi ben Benle indirdiği ve kainata beyan ettiği rahmaniyetten ve rahimiyetten uzaklaşıyorsunuz. Peki, biz o Allahümmeyi sizden iyi biliriz. Bismillahümme olsun. Bu da güzeldir. Hadi bakalım. Evet. Hazreti Ali Efendimiz'e haydi yaz. Bismillahümme diye emretti. Hazreti Ali de aynı şekilde yazdı. Bundan sonra Resulü Kibriya Efendimiz Hazreti Ali'ye şöyle yazmasını emretti. Bu Muhammed Resulullah'ın Süheyl bin Amr'a üzerinde anlaşmaya varıp sulh oldukları, icabının taraflarca yerine getirilmesi kararlaştırılıp imzala imzaladığı maddelerdir. Kureyş heyeti başkanı Süheyl yine itiraz etti. Vallahi biz senin gerçekten Allah'ın Resulü olduğunu kabul edip tanımış olsaydık, Beytullah'ı ziyaretine mani olmaz ve seninle çarpışmaya kalkmazdık dedi. Peygamber Efendimiz peki nasıl yazalım buyurdu. Süheyl Muhammed bin Abdullah diye kendi ismini ve babasının ismini yaz, babanın ismini yaz dedi. Yani Abdullah'ın oğlu Muhammed de biz senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etsek zaten savaşmazdık diye bir mantık yürütüyor. Evet. Peki ne oluyor sahneye nasıl bakalım Peygamber Efendimiz Bu da güzeldir buyurduktan sonra Hazreti Ali Efendimiz'e Ya Ali sil onu Sil de Muhammed bin Abdullah yaz diye emretti evet. Hazreti Ali hayır Vallahi ben Resulullah sıfatını Hiçbir zaman silemem diye yemin etti Bu sırada Müslümanlar da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 Bundan sonra peygamber efendimiz Hazreti Ali'ye bana o sıfatın geçtiği yeri göster dedi. Kendileri ümmi ya güya okuma yazma bilmiyorlar ya güya o sıfattan görünüyor. Allah istese güç mü onun okuması yazması. Evet neyse oraya oraya girmeyelim de Resulullah efendimizin silme sahnesi var orayı sizden alalım. Onun üzerinde birkaç şey söyleyelim. Hazreti Ali, Resulullah kelimesinin geçtiği yeri gösterdi. Resul-i Ekrem Efendimiz de onu eliyle sildi. Yerine ise İbni Abdullah, Abdullah'ın oğlu kelimelerini yazdırdı. Evet yine hattatlar bilir ki, e, silgi falan yok tabi, kurşun kalem değil o mürekkeple yazılıyor. O zaman mürekkeple veya ona benzer, köklerden vesaireden hatta bunlar içerisinde böceklerin efendim üzerinde berisinde bulunan keseciklerde biriken renkler yani o sıvılardan bile mürekkep yapılmış efendim bunun üzerine sildi denilken nasıl sildi hatlatlar bilirler e, parmak ıslatılarak bir şekilde e, kağıt Deri olduğu için, kağıt yok o zaman Deri olduğu için Kağıt gibi yapılan veya başka bir şey sıkıştırılmış bir madde olduğu için Onun üzerine o ıslak elle e, Yavaş yavaş yavaş yavaş temizlenir mürekkep Birkaç kere daha aynı şekilde Hatta e, biz de onu zamanında yaptık Ben biraz böyle karalamıştım Böyle ağza parmak götürülür Ağızda ıslatıldıktan sonra o parmak Mürekkebin üzerine vurulur Tekrar o mürekkep yalanır Bir daha temizlenir parmak ıslatılır bir daha mürekkep yalanır Parmaktan yalanır yani Böyle böyle hata düzeltilir Eskilerin tabiri var ya Sen bunu öğrenmen için daha çok mürekkep Yalaman lazım Çünkü hata ettikçe yalar adam Hatasız yazacak kadar Mahir olmak için çok çalışmak lazım Öyle de bir hata yapıp Yaladığı için kişi Oo, Senin daha çok mürekkep yalaman lazım derler burada da iki cihan serveri Efendimizin silmeleri bu şekildedir siler o şekilde siliyor göster bakayım hangi kelime o nerede geçiyor Hz. Ali Efendimiz parmağıyla işaret ediyor Resulullah da Efendimiz de parmaklarını mübarek parmaklarını ıslatarak o ne yapıyor o anlaşma metninin üzerinden o şeyi siliyor Muhammedur Resulullah ibaresini siliyor Hazreti Ali Efendimiz'i uzatıyor tekrar. Ne yapıyorlar? İbni Abdullah, Abdullah'ın oğlu kelimelerini yazdırdı. Evet. Peygamber Efendimiz'in sulhe ciddi taraftar olduğunu, sulhe giden yoldaki manileri ortadan kaldırmaya ne kadar gayret gösterdiğini, bu bir iki numuneden de anlamak mümkündür. Müşrik heyetinin itirazları, Müslümanların bu itirazları kabul etme işleri ve Peygamber Efendimizin her iki tarafı yatıştırması sonunda sıra sulaha maddelerinin yazılmasına gelmişti. Resul-i Ekrem Efendimizle müşrik elçiler arasında geçen konuşmalardan sonra karara bağlanan maddelerden mühimleri şunlardı. Müslümanlarla müşrikler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 o sırada şehri boşaltacaklardır. Medine'deki Müslümanlardan, Mekke'ye iltica edenler Müslümanlara iade edilmeyecek, fakat Mekke'den Medine'ye, velev Müslüman dahi olsalar iltica edenler, istendiği takdirde geri verileceklerdir. Yani bakar mısınız ne kadar ağır bir madde? E, Mekke'den birisi kendilerine gelirse, Müslüman bile olsalar, biz seni kabul ettik ya Resulallah sana geldik Müslüman olduk deseler bile Mekke'den istenildiğinde geri vereceksiniz. Çok ağır bir şart. Fakat öte taraftan sizden birisi bize gelir iltica ederse biz onu geri vermeyiz. Yani zahiren bakıldığında evet 10 yıl kimse kimseyle savaşmayacak. Güzel. Bir şekilde bu sene gidilmeyecek bu da aleyhte. Bundan sonraki senelerde, kararlaştırılan senelerde gidildiğinde de Mekke'de çatışma olmayacak. Hatta Mekkeliler, müşrikler bir müddet onların ziyaret ettiği zamanlarda Mekke'yi terk edecekler. Yani Kabe'nin dışına çıkacaklar daha doğrusu. Evet. Arap kabilelerinden isteyen peygamberimizle isteyen de Kureyş'le birleşmekte serbest olacaklardır. Bu madde de yine. Yani onlar nüfuzlarına güvenerek bunu çok e, O anda bakıldığında hakikaten de onlar lehine gibi görünüyor. Ama değil tabii öyle olmayacaktır. E, bir buçuk sene içerisinde, bir buçuk sene sonra Mekke'nin fethi nasip olacaktır. Hatırlarsanız Hazreti Osman Efendimiz'de de haber göndermişti Peygamber Efendimiz. Mekke'de yaşayan Müslümanlara gittiğinde söyle. Artık hicret etmelerine, saklamalarına falan hacet kalmayacak. Yakında Mekke feth olunacak müjdesini daha henüz ayetler kendisine indirilmeden evvel Resulullah Efendimiz müjdelemiş idi. Ve e, burada da yine isteyen kabile gelir, Muhammed'le görüşür. İsteyen de müşriklerle görüşür. Yani kabilelerin birbiriyle görüşmesi aramızda bir çatışma unsuru değildir. Bu da serbest diyerek anlaşmaya bu da konuluyor. Evet. Resul-i Ekrem Efendimiz, her ne suretle olursa olsun Kureyş müşriklerini bir musalaha yazısıyla bağlamak ve bu surette İslam'ın siyasi kudret ve mevcudiyetini hem onlara hem de bütün Arabistan halkına göstermek ve tanıtmak istiyordu. Bu sebeple Kureyş heyet başkanı Süheyl'in zahiren Müslümanların aleyhinde görülen teklif ve maddelerini de kabul ediyordu.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 Müslümanların yanına gelmiş bir Müslüman müşriklere tekrar nasıl geri çevrilir diye itiraz etmişlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz'e Ya Resulallah bu şartı da kabul edecek misin diye hayretle sormuşlardı. Her şeye rağmen bir sulh aktedip Kureyş müşriklerine İslam devletini resmen tanıtmak arzusunda olan Şimdi bu tabi her şeye rağmen diye başladığı zaman yani Resulullah Efendimizin siyasetini o andaki mucizevi özelliklerini çok basite indirgemektir bu yani. Her şeye rağmen Resulullah aman bir siyasi şey olsun. Mesele bu kadar sığ değildir. Bu kadar basit değildir. Yani bunu herkes böyle iş netice çıktıktan sonra bilen insanlar bir şekilde iddia edebilir, söyleyebilir. Her şeye rağmen böyle yapmadı. Her şeye rağmen fethin müyesser olduğunu biliyordu peygamber Bundan daha ağır anlaşmalar da olsa Ne söylenirse söylensin Allah'ın oyuna kendi tezgahıyla bir oyun yaparak mukabele edeceğini Ve muhakkak hakkı galip getireceğini biliyordu Yoksa aman bir siyasi manevradır Ne derlerse yapalım tarzı Hiçbir zaman tarihte Veya çoğu zaman tarihte netice vermemiştir kendi anlaşmanızı yaparken Bir adım attığınızda Onu geri çekmek Hiç de akıllıca değildir Resulullah Efendimizin buradaki Siyaseti Her şeye rağmen Siyasi olarak Bir şekilde Müslümanlar tanısından ibaret değildir efendim Her şeye rağmen Allah bizi galip getirecek Siyaseti güdülmektedir Böyle bir ancak böyle bir emniyeti olan insan her şeye rağmen belli şeylerin altına imza atar. Bunu göremeyen bir insan o asap makamında başka biri olaydı. Böyle söylemek çok ayıp bir şey ama mecburum Hudeybi'ye anlaşılsın ve çok sığ telakkilerden biraz daha uzak bir şekilde rahat görülsün diye söylüyorum. Orada o asabın idrakinde olan bir zat kumandan olsaydı bu maddeleri yapamazdı. Öyle bir selahiyeti yoktu Bu ancak selahiyeti Muhammediye ile olmuştur Allah'ın verdiği izinle olmuştur Hadis'i çok iyi anlamak icap eder Yoksa her şeye rağmen Bir kere bizi tanısınlar Böyle bir kabullenme yoktur Ancak peygamberin görüşü varsa Allah'ın buna Bu şekilde bir teminatı varsa Böyle bir anlaşmanın altına imza atılırdı Ve Resulullah Efendimiz de O şekilde imzalamıştır Müzik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz musalaha maddelerini tespit ettikten ve dahi yazdırdıktan sonra... Yani anlaşma diyelim biz ona, antlaşma. Eyvallah. Anlaşma değil de antlaşma. Hangi antlaşma? Hudeybi'ye, değil eyvallah. mi efendim? Tabii ben sizin gibi güzel konuşamıyorum, böyle yuvarlıyorum harfleri falan. Artık kıymetli dinleyicilerimiz de kusurumuza bakmasın. Evet. Peygamber efendimiz sahabe efendilerimizin itirazına şöyle bir cevap veriyordu. Tam o bahiste kalmıştık. Müsaadenizle oradan devam edelim Estağfurullah. mi? Estağfurullah buyurun. Peygamber Efendimiz Müslümanların bu itiraz ve suallerine şöyle cevap vermişti. Evet bizden onlara gidecek olanları Allah bizden uzak etsin. Onlardan bize gelip geri çevireceğimiz kimseleri de muhakkak Allah biliyor. Heh, Onlar için bu. elbette bir genişlik bir çıkar yol yaratacaktır. Antlaşma maddeleri hani bir şey vardır ya çok evet. affedersiniz evet. Böyle ulvi bir mevzuda Tabi kıymetli dinleyicilerimiz arasında Gençler de var Yani bu işlere yeni yeni merak salmış Arkadaşlar da var Yani Allah ben polemiğe girmem ben neyse mevzuat Onu yaparım derler ya bazen Aradan tartışırken yani ben işimi yapıyorum Yani bana Allah vaat etti Gelecekten nasıl iade edeceğiz Onu çok bilemem Ama muhakkak onlar için Hayır olacak muhakkak bir genişlik verecek. Neden? Allah emretti. Allah beyan etti. Fethi mübin, çok açık fetih gerçekleşecek. Allah razı olacak. Yani Cenab-ı Hak bunları ihsan etti. Dolayısıyla ben bunu bilirim, bunu söylerim. Diyerek ashab-ı kiramı bu şekilde ikaz ettiklerini düşünürsek daha iyi anlaşılır. Evet. Antlaşma maddelerinin yazılması bitmişti. Fakat Taraflar henüz imzalanmamıştı. Tam o sırada zincire vurulmuş birinin kendini Müslümanların arasına attığı görüldü. Gariptir ki bu, Kureyş Murahas Heyeti Başkanı Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel'di. Ya mü müthiş bir hadisedir bu. Muhteşem, acayip. Evet okuyun da sonra konuşalım. İslam şerefiyle şereflenmesine, Müşrikler ayaklarını zincire vurmakla karşılık vermiş ve onu hapsetmişlerdi. Ebu Cendel hapsedildiği yerden bir fırsatını bularak kaçmış ve Mekke'nin alt tarafından kimsenin göremeyeceği yollardan binbir zorlukla Hazreti Resulullah'ın huzuruna çıka gelmişti. Yani yine belki dikkat dağınıklı olabilir. İmzalanan müşrikler tarafından imzalanmak üzere gönderilen heyetin başındaki Süheyl'in oğlu yani Süheyl'in oğlu geliyor Ellerinde bukağalar yani Ayaklarında zincirlenmiş Şekilde Yani bir şekilde o zincirleri Tutan zincirden kurtulmuş kaçmış Müslüman olduğu için hem Müşrikler tarafından hem bizzat Babası tarafından yani sabah akşam Dövülüyor Sabah akşam kanrevan içinde bırakılıyor Yüzüne neresine gelirse Azap ediyor işkence Görüyor hem babası da bundan içerisinde Bizzat babası yapıyor yani işi gibi gidiyor çocuğuna eziyet ediyor. Zincire vurulmuş olduğuna Antlaşma yapmak için peygamber efendimize geliyor. Bizden size gelenleri biz istediğimiz zaman iade edeceksiniz maddesi var. Daha henüz imzalanmamış. Tam bu esnada Süheyl'in oğlu bir şekilde kurtuluyor ama zincirleri sökemiyor. Hala üzerinde e, mıhlanmış şekilde zincirler var. Fakat o zincirleri vesaire sürüyerek, ...İslam ordusunun daha doğrusu Müslümanların Fahri Alem Efendimizin Hudeybiye civarında olduğunu bildiğinden... ...o şekilde gizli yollardan, ara yollardan kaçarak kurtuluş için Peygamber Efendimiz'e geliyor. Antlaşma tam ortadayken. Sahneye bakın şimdi. Evet, O sırada babası Süheyl henüz Müslümanların karargahında bulunuyordu. Ebu Cendel bizzat babasının kendisine reva gördüğü dayanılmaz işkence ve eziyetlerden kurtulmak için... Kendisini Hazreti Fahri Alem'in ayakları dibine atmış ve ona iltica etmişti. Beni kurtar diyordu. Ne var ki az evvel yapılan antlaşma buna imkan vermiyordu. Nitekim oğlunun geldiğini gören Süheyl onu peygamberimizden geri istedi. İşte sulh şartları gereğince bana geri vereceğin kişilerden ilki budur dedi. Peygamber Efendimiz... ''Biz sulh anlaşmasını henüz imzalamış değiliz.'' buyurdu. Süheyl diretti, ''Vallahi'' dedi, ''Ben de sizinle hiçbir madde üzerinde sulh olmam.'' Resul-i Kibriya Efendimiz, ''Haydi bu seferlik bunu bana bağışla ve yazıyı imza et.'' buyurdu. Lütfen dikkati dinleyin kıymetli dinleyicilerimiz, evet. Süheyl'in bunu kabule asla niyeti yoktu. ''Ben bunu asla anlaşma dışında tutamam ve sana bırakamam.'' dedi. Peygamber Efendimiz tekrar, hayır bunu benim hatırım için yapacaksın buyurdu. Buna rağmen Süheyl inadından vazgeçmedi. Ben bunu asla yapamam. resul Ekrem Efendimiz iki müşkil durumda karşı karşıya kalmıştı. Ebu Cendelik geri vermek demek, onu bile bile eziyet ve işkence çemberi içine atmak demekti. Vermediği takdirde Kureyş heyeti anlaşmayı fesh edecekti. Halbuki o birçok sebeplerden dolayı bunu istemiyordu. Ama her şeyden önce söz vermiş, anlaşma yapmıştı. Elinde başka çaresi kalmayan Peygamber Efendimiz... Elinde başka çaresi kalmayan Peygamber Efendimiz'i ben tanımıyorum. Elinde başka çaresi kalmayan Peygamber Efendimiz sözü biraz böyle bir şeydir, dil suçmesidir. Çaresiz değildir yani Resulullah çaresizlik bizler içindir Çaresizlik bizler içindir Sabretmek Büyükler için sabretmek Elinde değiştirebilecek Kudret varken Allah'ın emri Allah'ın kazası Allah'ın hükmü tecelli etsin diye Beklemektir Elinde değiştirme imkanı varken Şehit olacağını biliyor Bile bile gidip cenk etmeye Sabır denir ve o makamdaki olan insana şehit denir. Anlatabiliyor muyum? Yani ah şehadet diye o savaşa sabretmek olur. Cihada sabretmenin manası odur. Yoksa senin üzerine çullanmışlar sabır sabır sabır diyorsun. Değil. Elinde kudret var. Gitmeye kudretim var. Birçok şey kudretim var. Ama Allah'ın kazasını sen tecelli olarak o yazmış. O bakalım ne diyecek benim hakkımda diye beklemeye Sabır denir Bir başka şekilde şöyle izah edeyim Karşındaki muhatabı bir hammede Veya başka şekilde bertaraf edebilecekken Kişinin Nefsi için değil Allah için Karşıdan gelene e, Mukabele etmemesine Sabır denir Yoksa adam senden kuvvetli izbandut gibi Sen onun yarısı kadarsın Kafana vuruyor dur bakalım sabredeyim Etme zaten yiyeceksin tokadı Sabır o değil ki Efendim Şöyle şöyle oldu sabredeceksin Hastalık geldi sabredeceksin Etme geçecek mi sabır hastalık Evliyallah haziratı bir duasıyla şifa bulacakken Peygamber efendimiz bir duasıyla sahate kavuşacakken iki cihan serveri efendimiz bir duasıyla Müşrikleri toptan helak etti ya Rabbi Diyebilecekken sabrediyor Ve antlaşma maddelerine riayet ediyor Çaresizlik midir bu Çaresiz insanlar böyle düşünebilir Asla bu sözü kabul etmiyoruz. Kesinlikle. Bizi anlatmak için söylenmiştir. Bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey olabilir. Ama buradan bir hüküm çıkartılmasın. Başka bir çaresi kalmayan Hazreti Peygamber verdi. Bu sözün üzerini çiziyoruz efendim. Çiziyoruz. Evet. Cenab-ı Risalet Penahi Efendimiz teessür içinde Ebu Cendel'i babasına teslim etmek zorunda kaldı. Zorunda kalmadı. Bunlar işte... Mefkure küçülürse ya yani bu mefkureyi şey olmaz efendim. Bu mefkureden fetih çıkmaz. Burada hiç alakasız gibi bir şey söyleyeceğim size şimdi. Oo nereden çıktı denecek Fatih Sultan Han Hazretlerine nispet edilen işte cahili fillah olmaktır niyetim falan diye meşhur Mehmet ile geçen veya Avni ile geçtiği söylenen bir şiir vardır. Hocam amil çeribu oğlu derdi ki bu şiir Fatih'in olamaz derdi. Teknik olarak da olamaz. Sözler de Fatih'in olamaz. Neden? Fatih niyet adamı değildir. İcraat adamıdır. Niyet falan değil. Bunu yaparım ederim der Fatih. Üslubu uymuyor Fatih ederdi. Şimdi buradan biraz kulağa çok uzaktan böyle biraz tersten gösterir gibi tutar gibi olduk ama şunu demek istiyoruz. Zorunda kaldı. Zorunda kaldı. Allah'ın genişlik ihsan ettiği zat zorunda kalmış değildir efendim. Şimdi şurada bir sınanma var. Süheyl peygamberin sözünde durup duramayacağını sınıyor kendince. Anlaşmanın ne kadar ağır olduğunu, şiddetini karşı tarafa baskı olarak kullanıyor ve bunu sınıyor. Ne kadar tesirli bir anlaşma yaptı Onun sınaması. Ama belli tarafta Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etme hususunda Ashabı ve Ebu Cendel Hazretlerini sınıyor Siz peki bunda da bir hikmet vardı dediniz sustunuz İade edilecek Tamam Resulullah böyle söyledi tamam Ama böyle tamam dedikten sonra onunla yüz yüze gelme makamı Yani siz bunu kabul ettiniz Gayba imandı o İlmel yakın olarak peygamber Muhakkak bir kolaylık ihsan edilecektir dedi İlmel yakın olarak iman ettiniz Hudeybi'ye o kadar muhteşem bir hadisedir ki, orada Resulullah Efendimiz'in söylediği söz ilmel yakındı. Ebu Cender'in sığınmak isteyip de geri verilmesi ve buna rağmen sahabenin sen bilirsin ya Resulallah demesi ise, el yakim mertebesine çıkartan bir iman bahsidir. Burası da müthiştir. Muhteşemdir. Sahabinin sınanması vardır orada. Süheyl'in, müşriklerin Müşrikler tarafından Müslümanların e, Sigaya çekilmesi Veya sınanması imtihan edilmesi Değildir tam tersine Allah tarafından Hepsinin sınanması bahsi vardır Evet Ebu... Heyecanlandım gibi ya sesimi yükselttim Kusura bakmayınız Ebu Cendel'in feryadı Müslümanların gönlünü dağılıyordu Ya Resulallah Ey Müslümanlar Siz beni bana eziyet etsinler, işkencelere uğratsınlar diye mi bunlara teslim ediyorsunuz? Yani gözünüzde canlandırın. Peygamber Efendimize müracaat ediyor. Peygamber Efendimiz seni vereceğiz diyor. O an dönüyor böyle elinde zincirler falan olarak ya yani ashabı hani böyle meydana hitap ediyor. Ya bırakacak mısınız şimdi beni? Hadi bu ne demek Resulullah'a ben gittim o beni reddetti siz kabul edin manasına değil. Orada da bir incelik var. Nedir o? Resulullah Efendimiz hadi anlaşma durumunda. Anlaşmak zarureti var. Çünkü heyette elçilerin kabul ettiği anlaşmada taraf olarak kabul ettiği peygamber Efendimiz. Hadi o şu anda anlaşma gereği bir şey yapamıyor. Ama sizin şu anda hazır anlaşmada imzalanmamışken Resulullah Efendimiz tamam dedi onu bağlar belki bu söz ama siz bir şeyler yaparsanız anlaşma da bozulmaz. Hani bir galebe çalın şunları alın beni aranıza Bırakacak mısınız beni diye asaba dönmesi Resulullah'tan ümit kesmesi değil Siyasi olarak bir şey yapamayışını Veya yapmak istemeyişini Anlaşmanın bozulmasından Rahatsız olacağını fark ederek Resulullah'a yük olmayalım Ey asab siz bu işi becerin Tarzında bir müracattır evet. Fakat ne çare Ebu Cendel artık babasının Merhametsiz pençesinde bulunuyordu Acıklı feryadı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 Peygamber efendimiz babası tarafından alınan Ebu Cendel'e şöyle buyurdu. Biraz daha sabret, biraz daha maruz kaldıklarına göğüs ger. Bunların ecrini, mükafatını Allah'tan dile. Muhakkak Allah senin ve yanında bulunan kimsesiz Müslümanlar için bir ferahlık, bir çıkar yol yaratır. Onlara vermiş olduğumuz söze vefasızlık edemeyiz diye buyurdu. Ben bir Allah dostu olduğuna hüsnü ettiğim zatın yine Allah dostlarından aktardığı ve onların yazdığı ifadeden bize naklettiğine göre şöyle bir konuşma olmuş aralarında Ashab-ı Kiram'ın yanından da gelen heyetin de biraz uzağını alıp gel yanıma diyor Ebu Cendel'e eğiliyor kulağına bir şey söylüyor onun üzerine Ebu Cendel tebessüm etmeye başlıyor Sonradan öğreniyoruz onu Allah Resulü kulağına eğilmiş demiş ki Bundan sonra acı cefa görmeyeceksin Vücuduna işkence bile yapsalar Bunu hissetmeyeceksin Çünkü seni veriyorum ama Seni verirken kendimi de seninle veriyorum Kendi peyimi sürüyorum Şu anda senin vücudundaki ağırlığı, kesafeti kendi Muhammedi vücudumla beraber kıldım. Hadi git benlesin diye gönderiyor. O sahabi hem ağlıyor hem gülüyor. O şekilde. Hatta acayiptir Hazreti Ömer Efendimiz. Yani ya Rabbi Hazreti Ömer Efendimiz'in şefaatine nail eyli. Onunla nasıl bir, bir iman abidesi yani. Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri Hazreti Ömer'den bahsederken Ömer, Ömer derdi. Gözleri böyle şıkır şıkır olurdu. Çok severdi. Sevmeyen olur mu zaten? Hazreti Ömer'i sevmeyenden Müslüman olmaz. Yani şey yapmayın. Hazreti Ömer'e küfreden insandan Müslüman olamaz. Müslüman İslam olamaz. Hazreti Peygamber'e bühtan etmiştir. Hazreti Ayşe Validemize söven insandan Müslüman olamaz. Efendimizin hanımına, Hazreti Fatıma, Hatice Validemiz göçtükten sonra, Anne demiştir Hazreti Ayşe validemize. Hazreti Fatıma'nın anneciğim dediği bir zata küfreden, söven bir kişi Müslüman olamaz. Kesinlikle Müslüman olamaz. Ayrı bir dinin mensubudur. Evet siyaseten aman şudur budur falan dediğimiz insanlar vardır ama bunu böyle akıllarına yazsınlar. Kötü bir işi yapmaya gittikleri zaman annemizin ismini kullanan, ve bu şekilde hakaret eden Cennetül Bakıyı gezerken dahi Hazreti Osman Efendimiz'i işaret ederken bazıları Ali'nin düşmanı Osman burada yatar diyen insanlar Müslüman olamaz. İslamiyet'ten Hazreti Peygamber'e muhabbetten bu insanlar mahrumdur. Şunu unutmayalım Ehli Beyti Mustafa'nın içerisinde geçen hafta söyledik ama bir daha yerleşsin bu i̇mam Caferin Hazreti Ali Efendimizin Fatma Validemiz'den ahireti intikalinden sonra evlendikten sonra çocukları olmuş çocukların ismini Ömer Osman Bekir isimlerini koymuştur. Biliyor musunuz bunu efendim? Biliyor musunuz biliyor musunuz derdi bizim bir arkadaşımız kulakları çınlasın. Hazreti Ali Efendimiz yapıyor Ömer ismini koyuyor diğer hanımından olan çocuğuna. Bunlar hiç söylenmiyor. Bunlar hiç konuşulmuyor. Hazreti Ali Efendimizin muhabbeti konuşulmuyor. Hazreti Ali Efendimizin başka şeyleri konuşuluyor. İşte şimdi burada yeri gelmişken söyleyelim. Hazreti Ömer Efendimiz Ebu Cender'in yanına gidiyor. E, heyet alırken kılıcını uzatıyor böyle kenarda. Al diyor bu kılıcı. Uzatıyor ve dürtüyor. Al al al. Niye diyor ne yapacaksın? İşte vur diyor hemen başını şu adamın. Diyor. Babanın başını vur diyor. Sen vurursan kimse bir şey demez. Hayır diyor. Ne kadar pintisin diyor korkaksın. Vursana. Sen vursana diyor Hazreti Ömer'e. Ben vuramam diyor. Resulullah müsaade etmiyor. E sen diyor Allah Resulü'ne itaat ediyorsun. Ben etmiyor muyum? Ben de Allah Resulü'ne itaat ediyorum ya Ömer diyor. Hazreti Ömer Efendimiz başta olmak üzere asap ağlayarak Ebu Cendel'i veriyor ama hakikaten orada bir gulgule bir kıyamet kopuyor. Galiba biz Hudeybiye'yi, Hudeybiye'nin bu faslını dahi e, üçüncü bölüme geldik değil mi efendim? Sonuna geldik. Eyvallah. Bitiremeyeceğiz gibi. Fakat muhteşem bir manzaradır. Şunun altını çiziyoruz. Allah Resulü'nü o anda tasdik etmekle beraber öyle bir sahnedir ki Allah Resulü'nden ilmel yakîn öğrendiklerini aynel yakîn mertebesine çıkarttıkları andır Hudeybiye. Hudeybiye'nin her satırı doğru okunmalı Satırda kalmamalı Sadra nakş olunmalıdır Sübhaneke Me Ve bihamdike Eşhedü en la ilahe illa ente Estağfurke ve etubu ileyk Allahümme salli ve selim Ve barik ala eşrefi ve esadi Ve ekmeli Nuri cemi'il enbiya İven mürsenin Velhamdülillahi Rabbil alemi